645 numaralı konu Hazreti Osman'ın kendisine yardım etmek isteyen Hazreti Ali'ye engel olarak kendisi için kan dökülmesini istememesi, evet evinin etrafını kuşatan kişilerin saldırı ve eziyetlerini yoğunlaştırması üzerine Hazreti Osman çıkıp "Ey Allah'ın kulları!" diye bağırdı. Bunun üzerine Hazreti Ali kılıcını kuşanıp Hazreti Peygamber'in sarığını da başına takarak evinden çıktı. Önünde oğlu Hasan ile Abdullah bin Ömer, yanında da muhacir ve ensardan bazı kimseler vardı. Böylece Hazreti Osman'ın evini kuşatanlara hücum ederek onları dağıttılar, sonra da Osman'ın yanına girdiler, Hazreti Ali ona, selam senin üzerine olsun ey müminlerin emiri, Hazreti Peygamber bu dini ona sırt çevirenleri, kendisine inananlarla vurmak suretiyle hakim kılabilmiştir, Allah'a yemin ederim ki dışarıdaki insanlar seni öldürmekten başka bir şey düşünmüyorlar, müsaade et de onlarla çarpışalım, dedi. Hazreti Osman ise şunları söyledi, Allah'ın ve benim kendi üzerinde bir hakkı bulunduğunu düşünen herkese yemin verdiriyorum ki benim yüzümden bir hacamat şişesi kadar da olsa kan dökülmesin, aynı şekilde kendi kanının dökülmesine yol açacak bir harekette de bulunmasın, Hazreti Ali sözlerini bir kere daha tekrarladı, o yine aynı cevabı verdi, bunun üzerine Hazreti Ali çıktı, çıkarken de, ey Rabbim, bizim elimizden geleni esirgemediğimizi biliyorsun, dedi, sonra mescide girdi, ezan okunduğunda Hazreti Ali'ye, ey Ebal Hasan, öne geç de namazı kıldır, dediler, o da, halifenin, kuşatma altında bulunup da mescide dahi gelmesine izin verilmediği bir durumda size namaz kıldırmam, ben namazımı tek başıma kılacağım, dedi, böylece namazını tek başına kılarak çıktı. Oğlu arkasından yetişerek, babacığım evi kuşatmakta olanlar kapıları kırarak içeri girdiler, dedi. Hazreti Ali de, ina ve ina ileyhi raşun, mutlaka Osman'ı öldürmüşlerdir, dedi. Yanında bulunanlar, eyab hasan Osman'ın yeri neresidir, diye sordular. Hazreti Ali, Allah'a yakın olan cennetlerdir, diye yeminle cevap verdi. Peki, diğerlerinin, yani onu öldürenlerin yeri neresidir, dediler. Hazreti Ali üç kere, valahi onların yeri ateştir, buyurdu.